Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala el Muhammed. Ee, karın üstü uyumak haram mı diye sormuşlar. Bir de ayakta su içmek haram mı, mekruh mu diye bir soru sormuş kardeşimiz. Ee, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam nasıl uyuduğuna dair sahih rivayetler bizde mevcuttur. Bu yatması Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sağ yanı üzerine yana yatardı, elini de başının altına koyar ve dizlerini karnına doğru çekerdi aleyhissalatü vesselam. Ancak kişi bu sünnet olanıdır. Yani kendisini böyle alıştırırsa daha doğrudur. Çünkü her konuda sünnete uymaya gayret etmek kişinin ecir almasına sebep olur. Ancak sağına yattığı, soluna yattığı yani sırt üstü yattığı bunda bir beis yoktur. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yüz üstü yatmak yani karın üstü şeytanın yatışıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Ancak haram değil mekruhtur. Yani kişinin bundan sakınması gerekiyor. Mekruh bir yatış şeklidir. Bundan sakınmak gerekiyor. En doğrusu ya sağ tarafı üzerine yatmaktır veyahut sırt üstü yatmaktır. Yani kişi hani yatmaya çalışırken sağına döner, soluna döner, sırt üstü yatar ama en doğrusu elinden geldiği kadar sağ üstü yatmasıdır. Hay, bunları yapamıyorsa sakındırılan yüz üstü yatmasıdır. Bu da mekruhtur. Ayakta su içmek haram mı, mekruh mu diye sorulan soruya... Sünnet olan Allah Resulü ve Vesselam'ın oturarak su içtiğidir. Sünnet olan budur. Yani ve Vesselam otururdu, Bismillah derdi, suyu üç yudumda içerdi, sonra da Allah'a hamd ederdi. Yani Elhamdülillah derdi. Ancak Ali radıyallahu anh diyor ki benim ayakta su içmem Resulullah ve Vesselam'ı ayakta su içerken görmemdendir. Ey bundan ne anlıyoruz? Ayakta su içileceğine ruhsat verilmiştir. Ancak kimse diyemez ki ayakta içmek sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli yaptığı şey sürekli sünnettir. Ancak istisna olarak yaptığı şey ise ruhsat anlamında olur ki, yani kişi ihtiyaç duyar ya da kişi tembellik eder, bazen ayakta içmesinde sakınca, <gülüyor> dolayısıyla, ancak derse ki ya bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Ben böyle bir hadis okudum. Bu Aleyhisselatü Vesselam'a iftiradır ya da sünneti anlamamaktır. Tıpkı şunun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta bevletmezdi. Onun sünneti oturarak bevletmesidir. Ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Hatta Ayşe annemiz radıyallahu anh diyor ki kim derse ki Allah Resulü Sallallahu ve Sellem ayakta bevletti o yalan söylemiştir diyor. Ancak Hüzeyfe Radıyallahu Anh diyor ki bir mezbelelikte yani böyle bir yığıntı bir harabe gibi bir yerde giderken ve Vesselam ufak su dökmek istedi. Ve Allah Resulü Sallallahu ve Sellem ayakta bevletti ve ben de ona yaklaştım temizlenmesi için kendisine taş verdim. Ancak Nasıl oluyor bir hadiste Ayşe annemiz diyor ki kim derse ki böyle Resulullah ve Vesselam'a iftira etmiş yani yalan söylemiştir. Ancak Huzeyfe radiyallahu anh böyle söylüyor. İşte bu hadislerin arasını cem eden alimler bu iki sahih hadisi şu şekilde açıklamışlardır. Ayşe annemiz Allah Resulü ve Vesselam'ın ev halini biliyor. Yani onun dışarıdaki halini bilmiyor. Dolayısıyla Ayşe annemiz gördüğünü söylüyor Huzeyfe radıyallahu anh de gördüğünü söylüyor. Ancak yani bunların arasında bir çelişki yoktur. Ayşe annemizin dediği doğrudur aleyhissalatü vesselam oturarak bevlederdi ve buna çağırırdı. Onun sünneti budur. Ancak ayakta bevletmek sünnet değil ruhsattır. Hangi manada? Olur ki insanız, bir insan sıkıntıya düşer. Ah buyurun oturacak vakit bulamaz Veyahut e, öyle bir sıkıntıya düşer ki eğer oturmaya kalksa üstü başı görünecek. Yani edep yerleri görünecek. Bu sebeple bu ruhsat verilmiştir. Dolayısıyla bu hadisin olması onun sünnet olduğunu göstermez. Sadece ruhsat olduğunu yani bazen ya da ihtiyaç halinde yapılabileceğini gösterir. Aynı şekilde su içme de aleyhissalatü vesselam oturarak sürekli içmesi o sünnettir. Buna uymak da sünnettir ancak ayakta içmesi ruhsattır. Doğru olan sünnete uymaktır. Ee, yani ruhsattan sakınmaktır. Ancak bazen insan ayakta içmesine de ruhsat verilmiştir. Ve hadi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi Muhammed